dergi programındasınız. Şimdi Kule'ye geçiyoruz. Kule Bostanları girişiminin hafta sonu geçen hafta sonu e, vesile olduğu bir atölyeye kulak vereceğiz. Açık Deniz Koloğlu'nun e, katılmış olduğu çocuk atölyesiydi bu. Evet 7 Eylül'de gerçekleşti. Itır Demir Sevil Tuna Boylu ve Erkin Gören atölyeyi veren kişilerdi. Resinden vekilden heykel atölyesi. Ve de aslında Ekim ayı boyunca da bir program var ve her Ekim şey... Ekim ayına kadar. Ekim ayı sonuna kadar evet her pazar zannediyorum ve hafta içinde bazı günlerde olması gerek etkinlikler devam ediyor. 31 Ağustos'ta başlamıştı. Nalan Yırtmaç ve İlhan Sayın ve Cem Dinlenmiş Karikatür ve Kilden Heykel Atölyesi ile başlatmışlardı. Şimdi Deniz Koloğlu'nun bu 7 Eylül'deki konuşmasına kulak vermeden önce birkaç şey daha söyleyeceğiz. Evet, Deniz'in notunu aktarabiliriz. Bu ara verilmiş olan atölyelerin başlaması çok olmadı zaten. iki hafta oldu. <Gülüyor> dediğim gibi geçtiğimiz pazardan kısaca onun notunu aktaralım. Deniz Koloğlu da bir şekilde açık radyocu olarak e, kayıt yazıyla oradaymış ve Yedi Kule Bostanları girişiminden Aleksandr, İnan, İnanç, Mevlüt, Hakan ve Vural'la bir araya gelmişler. Yedi Kule'de olan biteni açık radyoda ve açık dergi programında yansıtmaya çalışıyoruz. Geçen seneden bu yana aslında en son Brooklyn Theater'ı oraya geldiğinde Bişimde Bahçesi e, oynadığında kısaca bahsetmiştik tekrar 7 Kule'de olan bitenden. Şimdi bu vesileyle bir kere daha Yedi Kule'yi gündeme getireceğiz. Ufak not da şu çocuklarla ve atölye veren hocalarıyla da konuşsa iyi olurdu." Deniz kol oldu demiş kendi kendine ama onlar killerine ve de resimlerine o kadar dalmışlardı ki araya sızmak zor olurdu. <gülüyor> İsmini inan Çıkıran, sosyoloğum, işte bu sene şehircilik alanında master yapıyorum. Yudukule'deydim, Hacı Hüseyin oturuyordum. Şimdi Beylik tüzündeyim. Özellikle burada yaşanan süreç, burayla ilgili kaygılar beni buraya tekrar sürükledi. Yollarım buraya düştü tekrar. Yudukule bostanları benim çocukluğumda da hafızamda yer edilmiş bir yer. Bu bostanlar Yudukule'nin değerlerinden bir tanesi. Eğer Yudukule bu değerini kaybederse, Yudukule Yudukule olmaktan çıkar. Dolayısıyla ile ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Hep birlikte buraya sahip çıkmamız lazım. Maalesef üzücü bir haber aldık. Buranın imara açılacağını öğrendik. İmara açılması neticesinde buranın kuleye dair güzel bir proje ile de belediye tarafından hayata geçirilmediğini, niyetlerinin de iyi yönde olmadıklarını anladık. Dolayısıyla işte bir grup arkadaş buraya geldik ve düzenli olarak bir etkinlikler yapmaya karar verdik. Bu sebeple hem burada insanlar çocuklarla buraya gelsin, hoş vakitler geçirsin hem de buraya dair fikirleri nelerse, düşünceleri nelerse, ne yapmak istiyorlar, burayı nasıl düşünüyorlar. Bunlara fikirlerini de almak istedik ve bu sebeple bir adayız. Merhabalar. Merhabalar. Kimle Hı. olduğumuzu tabii sormak durumundayım. Merhaba, Alexander Şopo. Merhaba, Rüzgar geldiği şöyle arkamı döneceğim. Ee, ne oluyor burada Alexander? Ee, burada biz çizim kili atölyesi oluyor. Her pazar günü a, tarihi i Yedi Bostan Okulu'nda böyle atölyeler düzenliyor. Wow. Tarihi bostanlarda, yıkılan bostanlarda ve hayatta olan bostanlarda, işte mahalledeki çocuklarla beraber. Bu ikincisi galiba değil mi? İkincisi, de, geçen sene de oldu zaten, geçen yaz. Biraz geçen yaza evet. değinebilir misin? Geçen yaz bildiğimiz, işte Yedikuru bostanlara yıkılma süreci başladı, başladıktan sonra işte tarihi yedikleri Bostan'ı hı hı. koruma girişim devamlı böyle aktiviteler sürüyor. Mahalledeki arkadaşlar, çocuklarla beraber hem Bostan'ı hı hı. korumaya hem İstanbulluları işte farkındalık, farkındalık yaratmak için, yarat yaratmak için böyle atölyelerde atölyeler geçen sene Korkuluk atölyesi oldu. Hı. İşte Bostan'da Bostancılık dersi oldu. Hı hı. Bostancıların bu bir gelken. tane. Şurada evimiz vardı bizim burada. arka sokak, bitimindeki bina bize aitti. Tabii şu aradan gelirdik. Burada domates. Artık ne varsa çocukken. Ben ne bileyim çocukken buradan almak, çalmak falan. Heyecanlı gelir tabii bize. Öyle yani. <gülüyor> Burada iş yerim var benim. Hı -hı. Bakırköy'de oturuyorum. Yedik Kulem grubunun admini. E, i̇leride Ali amcanın bostanlığı vardı. Hep oralarda çocukluğumuz buralarda kalelerin üzerlerinde geçti yani buralarda. Arkada top oynardık. Bataklık vardı. Topumuz kaçardı falan. Oradan taş atarak öbür tarafına gönderirdik topu alana kadar. Bir saat geçerdi yani. Eskiden dut ağaçları vardı. Buradan boydan boya da Belgrad kapıya kadar giderdi yani. Onların bekçileri vardı dut ağaçları. Düdük çalarlardı yani çocuklar. Hepsi tırmanırdı tabii. Çok bekçileri vardı dut ağaçlarının ama çok bambaşkaydı. Orman gibiydi burası. Nasıl hissediyorsunuz şimdi? Valla nasıl hissediyorum? Kötü hissediyorum tabii yani çok farklı. Eskiyle şimdinin hali çok farklı. Eskiden daha başkaydı. Nasıl desem. Eski bir huzur yok kalabalık. Çok kalabalık oldu. Şöyle mesela eskiden burada Rumlar da vardı. Ermeniler de vardı. Ben gruptan görüşüyorum mesela. Rum arkadaşlarımla da görüşüyorum. Yunanistan'da. Hepsiyle görüşüyorum yani. Hepsi bizim arkadaşımızdı. Top oynardık. Hepsiyle top oynardık burada. Abi daha Nerede? Hava mı? Büyük değil mi? Küçük. Sen de yapsana. Ben de yemek atıreceğim. Al. Özgür. Özgür. Özgür Peki bu etkinlikleri biraz Alexander'la da konuştuk da düzenlerken burada oturan insanlarla ili, birlikte yürüdüğünüzü ee, anlattı. O ilişki bir de senden değildiniz nasıl iletişim kuruyorsunuz? Yani, birlikte yalnız. yaptığınız bir şey mi bu yoksa siz dışarıdan İsdef'in çeşitli birimleri olarak mı onlara öneriyorsunuz? Nasıl ilerliyor iş? Işte? Ben 7 Kule Dayanışması. Kule Dayanışması e, Facebook'ta ve sosyal medyada etkin bir grup. E, bu dayanışmada 7 Kule'de oturan insanlar var. Bu insanların 7 Kule'de ait takım sorunlarını dile getirdiği platformlar var. 7 Kule bostanlarının girişimi e, geçen sene bu yıkım süreciyle birlikte bir grup arkadaşın kendilerince ve kolektif bir şekilde hayata geçirdikleri bir şey oluşum. Bu oluşumu ben geç haberdar oldum yani oluşmanın birazcık geç haber aldım. Dolayısıyla dayanışmada dayanışmadaydım ben. Girişme daha sonra eklendim. E, girişimle, mail oluyla, mail trafiğiyle haberleştik. Alex'in buraya dair e, et fikir, planlarının olduğunu, düşüncelerin olduğunu, burada aktiviteler yapmak istediklerini söyledi. Bunun için çocuklar çocuklara yönelik atölyeler yapmak, e, yapacaklarını söylediler. Biz de dayanışma olarak burada yapılan emeği, e, buradaki birlikteliğe sahip çıkmak istedik. Birlikte bir şeyler yapmaya karar verdik ve buradayız. Gökçe al tekrar. <gülüyor> Siz çok yeteneklisiniz. <iyi> Oha <gülüyor> sen ne yapıyorsun? İşte tek amacımız yine bostanı tekrar geri faaliyet çevirmemiz amaçlı. Hani hepsi de değil de yani eee min divlasene bir şekilde ne diyor ona? Hmm, normal oraktan bir hobi bahçesi olarak da 1 metrekare de olsa hani göze hitaben ormak kaydıla olmasını istiyoruz. yani. 40 esnaf vardı. 40 kişinin ekmeği gitti demek istiyorsanız, mahrum onlar. E, belediye para vereceğiz dedi. Eee hani telafi edeceğiz dedi. Hiçbir şekilde telafi olmadı. Belediye Başkanı çıktı dedi. 600 sene de ben buradan kira almıyorum. Hiç plakası lakası yoktur. Kesinlikle hiçbir lakası yoktur. Burası vakıfındı. Vakıftan kamulaştırıp belediye aktarıldı. Belediye de eee gece saat 11 12 civarlarında Fatih Belediye Başkanlığı yazılarını komple üstlerini zıplayıp, birakağıdı zıplayıp, çamurlayıp buraları yıkım hale getirdiler. Herkese burada mağdur ettiler. Böyle güzel şeyler yapıyoruz. Sizler gelin, her hafta gelin, her pazar gelin, okulunuzu aksatmayın dersinizi aksatmadan. gelin. Her pazar olacak. Evet. 2 metre, 3 metre olacak. Her pazar burada mı? 3 olacak, Pazar Evet. Siz sanırım çocuğunuz da buradasınız. Evet. Buradan 2 tane. 3 tane var. Evet. 3 tane. Yarın okulları başlayacak. Evet. Kuşamda. Ee, nasıl hissediyorsunuz bu etkinliklerle ilgili? Bu ikincisi... Yani ben istiyorum ben çocuklara aç, yani değişiklik oluyor, güzel bir şey oluyor. Yani güzel bir amaç, böyle kötü bir amaç değil ki burada. Siz burada doğup büyüdünüz Evet, mi? ben burada doğdum, büyüdüm. İstiyorum yani böyle olmadığını istiyorum. Gelsinler sürekli açıktır. Peki bu bostanla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yıkılan bostanlarla ilgili. Yani yıkılma çok ama park istiyoruz. Park istiyorsunuz. Evet. Burası gece olduğu zaman herkes geliyor yani içiyorlar. Yani güvenliğinizden... Yana inşel. Yani ben oymadım Uydu bu Bundan bir 2 sene evvel 5 yaşındaki çocuk gelip hani tarladan bostandan kopardığı bir elma yani doğal olaraktan kopartıp kendi beslenme amaçlı Mükemmeldi. Ama şimdi o e, tamam bostanları yıkıtlar için o etkinlik kalmadı bir kere burada. İşte bazı mahalle halkı gruplaşma yaptılar işte. Biz Bostan'a sınırız park istiyoruz. Biz Bostan'a sınırız park istiyoruz. e Burası için yıkıldı, 16 alt ay oldu. On 16, 16 aydan beri hiçbir şey bir füvalet gösterilmedi. E, park olacaktı ne olmadı? Sen nereden gidiyorsun, sen üstüne değil mi? Eski, eski yok mu? Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Buralı mısınız? Evet, ben buralıyım. 20 senelik aşağı yukarı e, burada ikamet ediyorum şey yani yiyecek işiyle uğraşıyorum, gıda işiyle. Sizin bostancılık var mı ailede hayır, sizde? Benim ailede bostancılık yok. Yalnız daha önce atlarımız vardı bizim. Hmm. Atlarımızla nakliye yapıyorduk. Gazistan'dan çıkan çıkan malzemeler işte vesaire onları bunları işte hale getirip getirip hmm. pazar getirip getirirdiler. Pazara götürürdü işte nakliye işi. <gülüyor> Buradaki oturanlarla nasıl ilişkileriniz var? Herhalde bu konularınızdan da biri olsa gerek. Nasıl evet. iletişiminiz nasıl? Bence çok iyi. İşte her pazar günü zaten buradaki, işte mahalledeki çocuklar atölyeye katılıyorlar. Anneler de babalar geliyor. İşte dostları konuşuyor, resim. Gelin, gelin, Buradaki halk, yani oturanlar biraz mutsuz diyebilir miyiz? Ben küçücük bir kare denk geldim mesela mahalleye girer günler. Ya şimdi mutsuz. Sahip çıkıyorlar herhalde bostanlarına ama bir yere kadar Evet çünkü mutsuz. Çünkü burada işte göreceğiniz gibi biraz bakımsız oldu. İşte bostanın yıkıldıktan sonra işte orada çöp falan, Aa, otlar her tarafta. Zaten işte belediye molozlar da kapladı işte gömüldü bostan yani bir biraz çirkin oluyor burada yani, çirkin yani, ve işlevsiz işlevsiz o yüzden bir an önce işte bütün bostaları işte belediye kaldırsın falan eski Yedikule mahalle hayatın evet. devam etsin <gülüyor> eklemek istediğim şey var mı eklemek istediğim Yedikule bostanlarını biz ikinci Yedikule konaklarını istemiyoruz. Ve buranın insanların kullanma açık ve rahatça insana geçebilecekleri, ışıklandırılmış ve güvenliği sağlanmış bir alan olarak kullanılmasını istiyoruz. Belediyenin bu şekilde burayı tasarlamasını istiyoruz. Ve bu konuda gerçekten yedi kulelerle ve bu alanla ilgili işte 2011 yılında kabul edilen alan yönetim planındaki koruma sözüne istinaden belediyede buradaki mevcut dokuyu da kuyularla tarihle birlikte halkın da kullanma açacak bir proje olarak hayata geçirilmesini istiyoruz bu şekilde. Evet Deniz Koloğlu'nun 7 Eylül Pazar günü 7 Kule Bostanlarından birinde gerçekleşen çocuk atölyesinden toparladığı seslerde resim ve kilden heykel atölyesi sırasında Alexander, İnanç, Mevlüt, Hakan ve Ural'la konuşmuş oldu. Teşekkür ederim bir kere daha denize orada olduğu için. Evet geçtiğimiz günlerde New Brooklyn Theater Vişne Bahçesi'ni e, sahneye koyduktan sonra ilk performansın ardından e, Gündüz Vasaf oradaydı. Vişne Bahçesi filmi. E, hikayesinin istinaden o bahçeye bakan kimse yoktu ama şimdi umutsuzluğa kapılmanın alemi yok. Burada bu bostana bakanlar var. Gözü bu bostanın üstünde olanlar var diye belirtmiştim. bir kere daha almak önemli gündüz vasfının bu hatırlatmasını. Evet böylece bostanları eğer molozla yıl, moloz yılmayacaksa bostanların üzerine onu nasıl kullanabileceğimize dair bir Öneri modelde ee, bu şekilde bu atölyeler vesilesiyle oluşuyor gibi gözükmekte kimse akıl verecek halimiz yok ama gidin bir uğrayın e, diyebiliriz en azından pazar günü en azından Ekim sonuna kadar atölyeler çocuklarla devam ediyor olacak biz de e, ayağımızı oradan çekmeyeceğiz bir kere daha söylemek gerekirse.